Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, günah ve düşmanlıkla onlara karşı yardımlaşıyorsunuz. Yani onların aleyhinde yardımlaşıyorsunuz. Size esirler oldukları halde gelirlerse onlarla fidyeleşiyorsunuz. Halbuki onların çıkarması size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden bunu yapan kimsenin cezası dünya hayatında rezillikten başkası değildir. Kıyamet günde de azabın en şiddetlisine döndürülürler. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Evet, bu hukuk günümüzde de maalesef işte Nusra olsun, El-Kaide olsun veya İşit gibi İslam'ın adını çirkinleştirmek için İslam tebliğini kötüleştirmek için, İslam'dan nefret ettirmek için kurulan bir tuzak vesilesiyle yani Yahudiler nasıl kendi dinlerinde bu zulümleri işlemişlerse Müslümanların eliyle bunu devam ettirmek istiyorlar. Maalesef Müslümanlar bilinçsiz hareket ettikleri için de bu halde hareket ediyorlar. Şimdi düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cihadla ilgili ahkamını en iyi bilmesi gerekenler, bu işe soyunanlar olmalı değil mi? Cihad edenler, kendilerini cihada aday olarak ön plana çıkaranlar en iyi bilmeleri gerekir. Eğer uymakla, uymak istedikleri şey Allah Resulü'nün sünnetiyse, eğer istedikleri, arzu ettikleri şey Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi ise, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, Bukhari ve Müslim'in sahillerinde gelen rivayette. İlk şey nedir? Bir kavimle savaşmadan önce onların davet edilmesidir. La ilahe illallah çağırılmasın. Şimdi cihad yaptıklarını iddia eden bu insanlara soralım. Siz bunu yaptınız mı? Yapmadık gerek de yok. Neden? Çünkü onlar zaten la ilahe illallah diyor. Değil mi? O zaman siz neyin savaşını yapıyorsunuz? Ama onlar münafıkça söylüyor. Münafıkça söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Münafıkların öldürülmesi teklif edildiğinde ben Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Ve münafıkların öldürülmesini yasaklamıştır. Ne için? Kafirler çünkü bu münafıklar Müslüman zannediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı zannediyor, ashabı zannediyor. Bunlar nasıl hareket ediyor? Kafirlerin hoşuna gitmese de işte biz kelle keseriz, yani onların çirkin de bulsalar kelle keseriz, tamam Kelle de kesilecek yerler vardır. Ama neyden sonra? Hüccetten sonra. İslam, İslam'ın delilleri net bir şekilde ulaştıktan sonra küfründe direten kimseler, küfründe direten kimseler, İslam'a girdikten sonra, İslam'dan başka bir dine geçen, Yahudi olan, Hristiyan olan veya kitapsız bir küfre dönen kimseler, bunların boynlarının vurulması vardır. Kafirler hoşlanmasa da biz bunu yaparız. Bu ayrı. Ne için? Çünkü bu adam İslam'dan çıkıp başka bir dine girmiştir değil mi? İslam'dan çıkmıştır ve İslam'daki hükmü onun boynunu vurulmasıdır. Bu kafirlerin zoruna da gitse, tiksinseler de İslam budur. Ama la ilahe illallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen ama bunları münafıkça söylene gelince dünyadaki hüküm olarak Allah bir hüküm koymuştur. Ve altını çize çize söylüyorum. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin, zalimlerin, fasıkların takendiridir. Allah'ın hükümleri, dünya hükmü bakımından Muhammed ve Vesselam'ın şu sözüne bağlıdır. Ben insanlarla La İlahe deyinceye, Muhammedun Resulullah deyinceye kadar harbetmekle etmekle emrolundum. Bunu söyledikleri zaman, bu sözdeki samimiyetleri hakkında hesabı Allah'a aittir. Kime ait? İşide ait değil. Bu La İlahe illallah, samimice mi söylüyor? Münafıkça mı söylüyor? Hesabı Işid'e ait değil. Nusra'ya ait değil. El-Kaide'ye ait değil. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a aittir. Bunu söyledikleri zaman kanlarını, canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Bir hak karşılığı olması müstesna. Yani hak karşılığı şu demek. Kısasa kısas olarak öldürülür. Zekat olarak malını vermek zorundadır. Bunun gibi. Bunun dışında dünyada o Müslüman gibi muamele görür, Esed gibi bir zalim bile olsa, Suud Tagutu gibi Amerikanlarla içki tokuştursa, kadeh tokuştursa bile veya Abdullah Gül gibi İngiltere Kraliçesiyle kadeh tokuştursa bile, böyle pislik işleri yapsa bile ona kafir demek bizim hakkımız değil. La ilahe illallah diyor mu? Ama münafıkça söyle, söylüyor. Münafıkça söylüyorsa kardeşim bak kendin söylüyorsun. Münafık. münafık, münafık olduğu yerde bırak. Ve münafığa münafık gibi davran. Sen mürtede mürtet gibi davran. Allah Resulü ve vesselam münafıklar hakkındaki hükmü Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtme. Ne için bakın ne için? Demek ki İslam'a muhatap olan, davetine muhatap olan kafirlerin Müslüman dünyasına nasıl baktığını önemsiyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kafirlerin zoruna da gitse olayı yok. Kafirleri keseceğiz bu şekilde değil. Kafirlerin kesileceği yer nereden sonra? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce söylediğim sünnetinde olduğu gibi La İlahe illallah çağrılır. Hüccet ikam edilir ve apaçık delil geldikten sonra buna inat eden kimse hakkında. Bunlar ne yapıyor? İnanın bu kimseler bir kafire İslam'ın apaçık hüccetlerini beyan edebilecek bir ilme dahi sahip değildirler. Bir ateist gelse şüphe çıkarsa bunun şüphelerini bertaraf edecek ilme sahip değiller. Neden? Çünkü imanları da sağlam değildir. Cephelerde, dağlarda kahramanlık gösterisi yapmak iman değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle kimselerin kendisiyle beraber savaşırken nifak üzere öldüğünü bildiriyor. Allah Azze ve Celle ayetinde beyan ediyor. Münafık oldukları halde Allah Resulü'nün yanında savaşanlar olduğunu bildiriyor. Bu iman göstergesi değil. İman, bütün dünya tam tersini söylerken sırf Allah Azze ve Celle böyle haber verdiği için... Dalga geçtikleri dünya dönmüyor demek de imandır. Güneş sabit değildir, hareket halinde değil, hareket halindedir demek de imandır. Çünkü Allah böyle bildiriyor. Ama insanların çoğu böyle demiyor. Bir ateist geliyor diyor ki işte Kur'an bilimle çelişiyor. Kur'an bilimle çelişiyorsa biz öyle bir bilimin film olduğunu söyleriz, bilim değil. Çünkü bizde asıl olan Kur'an'dır. Bu iman iddiasında olanlar ise bilim diye oynanan senaryoların akışına uydurmak için Kur'an'ı tahrif ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmadığı şekilde ayeti açıklıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın asabının anlamadığı, hiç bilmedikleri bir manada Kur'an'a yeni anlamlar veriyor. Mezhebi reddedemiyor. Teminden beri Allah Azze ve Celle'nin kınadığı Yahudilerin, Hristiyanların yolunu tutuyor. <gülüyor> Gelin Allah ve Resulünün hükmüne dediğimizde sadece Allah ve Resulünün hükmü hakem olsun dediğimizde bu hükme yanaşmayan ille de mezhebimiz, ille de necidli alimler, ille de falancalı alimler diyerek tutturan insanlar sadece Allah ve Resulünün söylediklerine kanaat etmeyen, buna razı olmayan insanlar tutmuş bugün cihattan bahsediyor. Hangi cihat? Siz Allah'ın hükmüne önce kendiniz razı olun. Razı olsaydınız zaten sizin bütün azalarınızda, bütün fiillerinizde, bütün sözlerinizde Allah'ın şeriatı söz konusu olurdu. Onun şeriatı cereyan ederdi. Kendisinde olmayan başkasına ne verecek? Hangi imanı, hangi İslam'a çağıracak? Ondan sonra bunların şu halde olduğunu görürsünüz. Delil karşısında Mağlup düşünce kaba kuvvete, hakarete, çirkin sözlere başladıkları. Kafa kesmelere, kol koparmalara. İntihar, şehadet eyleme adı altında intihar eylemleri yapmaya. Eskiden insanlar arasında şöyle bir şey de vardı ya. Yani bir insani haslettir. Bir insanı arkadan vurmak alçaklıktır. Yani kafil ağlamak. Bu beşeri, beşerin arasında da fıtrata ters bir şeydir. Kafil ablamak, savaşla alakası olmayan kimseleri patlatıp öldürmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din adamlarına, kadınlara, çocuklara, bunlar kendileri bizzat savaşa dahil olup Müslümanlara saldırmadıkları sürece bunlara saldırılmasını yasaklıyor savaşla alakası olmayan kimselere. Bunlar ise bunla, bu tip yasaklanan insanların bulunduğu yerlerde eylemler yapmayı cihat diye anlatıyorlar. Bir karışıklık var. O da şu. Arkasında kim var? Yahudi mi var? Amerikan mı var? Ne var artık? allah Alem. Onların izin verdikleri yerde cihat oluyor oranın adı. Onların izin vermediği yerde isterse Yahudi ile savaş sürsün. Orada cihat olmuyor. Filistin hep ihmal edilir. Yahudilere karşı cereyan demis savaş. Oraya savaşa gitmek haram diye fetva yayınlıyor bunlar. Duydunuz mu bunu? Çok abi. İşittiler? Evet. Çünkü onlar gelmiyor diyor hocam. Lisinden Rusya'ya işte katıl diye öyle diyorlar. Yani. He. Ama biz de onlarla savaşmamız. Şimdi ediyoruz. olaya bir bakın. Olaya bir bakın. Yahudi ile savaşmana Amerika izin vermiyor. Mısır'dan geçemiyorsun öbür tarafa. Çünkü Amerika izin vermiyor. Ama Suriye'de savaşmak isteyen dünyanın her tarafından gider, işi de, de katılır, on da yapar, bunu da yapar değil mi? Açık. Facebook'tan yönlendiriyor. İstediği zaman Facebook'u iptal edebiliyor. internet yollarını kapatabiliyor. Ama sanal bir, çakma bir cihat söyleme adı altında bütün Müslümanları kaleyana getiriyor. Facebook üzerinden, internet üzerinden. Bunun önüne açıyor. Kim açıyor? Yani Müslüman'ın basiretli olması lazım değil mi? Amerika nerede savaşılmasını istiyorsa orada cihat var. Nerede savaşılmasını istemiyorsa orada oraya gitmek haram. Bu hale getirmişler bizi. Çok acayip. Bunun sebebi, bu zilletin sebebi ne diyor Allah Azze ve Celle? Bak zillet diyor. Yahudiler böyle taşkınlık yaptılar. Yani düşür, zayıf düşürdükleri kavme karşı onlar yurtlarından çıkardılar, kan dökmeye başladılar. Allah'a söz verdikleri halde bu sözü çiğnediler. Ne diyor? Bunun üzerine biz de onlara zilleti yazdık. Hocam Allah bir tane Hüsve'nin La İlhanat deyinceye kadar talbetmekle mümkün. Bu ayrı bir hadis yoksa La İlhanat deyinceye, namaz doksuruldu, zekat edinceye Bunlar da var. Bunlar e, diğer bazı tariflerinde de var bu, bu rivayet. Şimdi İslam devleti olsa, bir kimse namaz kılmasa, o kimse namaz kılmaya zorlanır. Kadı ölümle tehdit etmesine rağmen, namazı terkde ısrar ederse bu küfür üzere öldürülür, mürted olmuştur. Yine malı olduğu halde zekat vermeyen insan zorlanır. Bunun gibi kendilerine şu an İslam devleti kurduk diye ilerliyorlar ya acaba diyor benim bu düşünceyle mi yapıyor diye ama yani çocuk da bazen iki yani. diğer bir şey var hocam ben e, bunu evrak okumadım Allah a. şey diyor e, kişi gözü sakarsa şaşsınsa veya kulağında sağlık varsa ağz bu mesela idare öyle değil mesela yani şey Kendini patlatamıyor. Çünkü hani nasıl kurbanlar, sağlam kurbanlar? insan da böyle diyorlar. He. Allah ısrar etsin. Sağlam kurmak etsin. Tabii. Ben Amerika'nın yerinde olsam sağlam kurbanlar isterim. herhalde yeah. Evet. İbn Abbas radyalanmadan bu ayetin tefsiri şöyle geliyor. Allah Teala bu davranışlarından dolayı onları uyarmaktadır. Tevrat'la Yahudilere... Birbirlerinin kanlarını akıtmaları haram, esirlerini fide olarak vermeleri ise farz kılınmıştı. Medine'deki Yahudiler iki grup idiler. Bir grubu Kaynuka oğulları teşkil ediyordu ki bunlar Hazreç kabilesinin müttefikiydiler. Yani anlaşmalısıydılar. Evs kabilesi ile e, Nadir ve Kurayza oğulları ise Evs kabilesinin müttefikiydiler. Evs kabilesi ile Hazreç kabilesi arasında bir savaş olunca Kaynuka oğulları, Yahudiler yani... Hazreç kabilesiyle Nadir ve Kurayza oğulları da Evs kabilesiyle savaşa çıkıyorlardı. Yani ayet hangi olay üzerine nazil olmuş bunu anlatıyor İbn Abbas radıyallahu ve her grup müttefiklerini kendi dindaşlarına tercih ediyordu. Aralarında kan akıtıyorlardı. Halbuki ellerinde bulunan Tevrat'tan neyin kendilerine helal, neyin haram olduğunu biliyorlardı. Evs ve Hazreç kabilesi şirk ehli olup puta taparlardı. Es ve Hazrec gidiler. Ne cennet ne cehennem bilirlerdi. Ne diriliş ne kıyamet tanırlardı. Ne kitapları vardı ne de helal haram bilirlerdi. Harp son bulunca Tevrat'taki hükme uygun olarak esirlerini fidye karşılığı serbest bırakıyorlardı. Karşılıklı olarak birbirlerine esirleri devrediyorlardı. Kaynukovluları kendi yanlarında bulunan esirleri Evs kabilesiyle, Nadir ve Kurayzoğulları da kendi yanlarında bulunan esirleri Hazrec kabilesiyle değiştiriyorlardı. Aktılan kanları ise heder sayılıyordu. Yani değersiz, boşa aktılmış. Yani bundan dolayı herhangi bir diyet veya bir şey gerekmez diyorlardı. Sırf şirk eline destek olmak için kendi aralarında ölülerini hedef yapıyorlardı. İşte allah Teala onları uyararak bu noktayı hatırlatıyor ve yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz buyuruyor. Tevrat'ın hükmüne göre öldürmek, bir kişiyi yurdundan çıkarmak ve Allah'a şirk koşanlara destek olmak yasak iken siz onlara destek oluyor. Allah'ı bırakıp puta tapanlara sırf dünya malı için yardımcı oluyorsunuz. İşte bu ayet bana ulaştığına göre Es ve Hazraç kabresiyle Yahudiler arasında cereyaniden bu vaka üzerine nazı olmuştur diyor. 86. İşte onlar ahirete karşı dünya hayatını satın almış kimselerdir. Bundan dolayı onlardan azap hafifletilmez ve onlara yardım da edilmez. Katade dedi ki işte onlar az olan dünya hayatını çok olan ahirete tercih ederek ahirete karşı dünya hayatını satın almış oldular. Yani bunun arkasında dünyevi talepler vardı. 87. ayet Andolsun Musa'ya o kitabı verdik ve ondan sonra da birbiri ardınca rasuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller verdik ve onu ruhul Kudüs ile destekledik. Size ne zaman bir Rasul hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmını yalanlayacak, bir kısmını da öldüreceksiniz öyle mi? i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, İsa aleyhisselama verilen mucizeler arasında ölüleri diriltmek ve kuş şeklinde çamurdan heykel yapıp da ona üfleyerek Allah'ın izniyle kuş olmasını sağlamak, hastaları iyileştirmek, gaybden haber vermek, Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklenmesi vardı ve bütün bu mucizeler onun getirdiklerinin hak ve doğru olduğunu gösteriyordu. Ancak İsrailoğulların onu yalanlaması fazlalaştı. Bazı hükümlerde Tevrat'tan farklı esaslar getirdiği için ona karşı haset ve inatları arttı. Allah azze ve celle bütün bunlara karşı inkar etmelerini zikretmiştir. Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Hasan bin Sabit radıyallahu anh için bir minber koydurmuştu. Hasan onun üzerine çıkar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde konuşanları hicvederdi. Yani eleştirir, karalar, karalayıcı şiirler söylerdi nerede? Mescitte bir minber üzerinde. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Nebi'ni savunduğu gibi Hasan'ı da Ruhul Kudüs yani Cibril ile destekle. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Ebu Davud ve Tirmizi'nin de sünenlerinde gelmektedir. Bu hadis işte bidat ehline reddiye e, vermenin dinde cihatla ilgili baplardan olduğuna dair delillerdendir. Yani menheci özelliklerdendir bu. Bidat ehlinin önderlerini yani kendilerine hucetullahışmış bu hucetullahışmasına rağmen sapıklıkta devam eden yani anlamaları şart değildir bak. Hüccetin ulaşmasıdır asıl olan. Çünkü Allah Azze ve Celle kafirleri, münafıkları anlamamakla niteler kitabında. Anlamak şart değil. Önemli olan anlaşılır bir şekilde hüccetin ulaşmasıdır. Yani sıradan bir insanın anlayacağı bir şekilde hüccetin ulaşmasıdır. Buna rağmen, bu hüccetin ulaşmasına rağmen batılında ısrar edenlerin ise eğer küfürdeyseler, şirk tarafındaysalar onlarla savaşılması. İslam'dan irtat etmişse boynunun vurulması. Bidat ehli ise yani münafıklar tayfasındansa bunların da yerine göre onlara karşı tedbirli olup yerine göre başkalarına silahat eden kötülüklerine karşı e, Müslümanları engellemek için onlara reddiyeler verilmesi, hicvedilmesidir. Onların küçük düşürülmeleridir. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh de e, Sabih denen adam müteşabihler hakkında sorular sorunca cevap vermek zahmetine girmemiş. Sopayla vuruyor, sürgün ediyor ve sürgün ettiği yerde de şu talimatı gönderir: Kimse bununla oturmasın, konuşmasın, buna destek, böyle imkanlar vermesin. Zelil olsun diye. Ta ki batılındaki zilleti tatsın da ondan dönüş yapsın, Hakk'a dönsün. Tabi onun iyi nedir bu? Yani görünüşü zahmet, aslı rahmettir. Ağabey söylediği halde yine de bunu yapıyor mesela. Kafamda kafamda bir şey kalmaz. Bir şey kalmaz, şey kalmaz dedi ya yani. yani. Allah. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anhadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat etti hastalığında şöyle buyurdu. Ey Ayşe, Hayber'de yediğim yemeğin acısını hala hissetmekteyim. O yemekteki zehir sebebiyle damarlarım çekilmektedir. Evet, bunu Buhari ve hakim rivayet etmişlerdir. Olay şu, Berabim marurdu galiba radıyallahu anh yanında. Sabilerden, Hayber'de e, Yahudiler yani bu ayette Yahudilerin hoşuna gitmeyen bir şey e, getiren peygamberleri öldürdükleri var ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmelerine atıf var yani bu rivayette. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın e, koyunun ön kol kemiğini sevdiği için e, zehirleyip veriyor. İkram ediyor. Yahudinin ikramını almanın cevazına da bir e, delil vardır burada ayrıca. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam ağzına götürdü. Sırada Cibril Aleyhisselatü yani ondan bir parça almış bulunuyor. Zehirli olduğunu bildiriyor. Hemen bırakıyor, bırakın diyor. O sırada Berabi Marur'da dişlemiş o etten yemiş bulundu. Ee, ve öldü. Şehit oldu inşallah. Bu hadise üzerine kadına diyor ki neden böyle bir şey yaptın diyor. Neden zehirledin bunu? Az önce Cibril geldi bana bunu haber verdi. Dedim ki diyor kendi kendine kadın eğer bu gerçekten peygamberse bunun ona bir zararı olmaz. Peygamber değilse bir beladan kurtulmuş oluruz diye düşündüm diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam affedecekti fakat Bera radıyallahu Han bu zehirlenme sebebiyle öldürüldüğü için ona kısas olarak e, onun öldürülmesini emrediyor. İşte Hayber'de yediği bu etin Bakın, abden rasule Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir kul, beşer, bir kul fakat vahiy alan bir rasul. Beşer olması hasebiyle o zehirden yemiş buluyor, önceden bilmiyor. Cibril vasıtasıyla haber geldiğinden dolayı vahiy alan bir peygamber onu terk ediyor. Fakat onun etkisi hala devam ediyor. Yani süpermen değil, anormal değil, insan. Halen hayberde yediğim şeyin zehrin etkisi damarlarımı çekmekte diyor. Bu da gösterir ki bizim Nebimiz Aleyhisselatü vesselam aynı zamanda şehittir. Yani Yahudilerin zehirlemesi sebebiyle öldürülmüş, şehit edilmiştir. 88. ayet bir de kalplerimiz kılıflıdır dediler. Hani anlamak şart değil demiştik ya. Bak bunun özelliği, bunların özelliği, kalplerimiz kılıklıdır, dediler. Bilakis Allah küfürleri sebebiyle onlara lanet etmiştir. Yani kalplerini mühürlemiştir. Bu sebeple ne kadar da az iman ederler. İbn-i Abbas radıyallahu anh, kalbe bu adın verilmesinin sebebi dönmesi, değişken olması sebebiyledir. Kalp, kalebe, ikılap, yani dönmek, değişmek, inkılap, devrime, inkılap derler. Bunun gibi Kalp de işte dönmek, değişmekten dolayı e, bu isim verilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından birisi şu e, Ya mukallibel kulub Kulubi bel efsar mı vardı bizde? de? Ya mukallibel kulub Sebbit kulubena ala dinik Ey kalpleri evrip çeviren Allah'ım Diğer bir hadiste kalpler Rahman'ın parmakları arasındadır. Dilediği gibi evirip çevirir diyor. Bu devamında Evet devamında. Ey kalpleri evrip çeviren Allah'ım Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Amin. Yani bu e, Peygamber Aleyhisselatü aynı zamanda bize de öğrettiği, çokça yapmamız gereken, Allah'a sığınmamız gereken bu duayla e, zikirlerden birisi. İşte kalp bu yüzden kalp diye adlandırılmıştır. Kalp döner. Hatta sahabeden birisi şöyle diyor. Ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam. kalp bir tencerenin, kaynayan bir tencerenin fokurdarken sürekli yer değiştirip dönmesi gibi Günde defalarca döner. Hadisini içtikten sonra bir daha kimseyi temize çekmem diyor. Yani beşerden kimseyi bir daha ben temize çekmem diyor sahabe. Çünkü kalp değişken. Sürekli değişiyor olaylar karşısında, vakalar karşısında. Allah bizleri döndüğümüz zaman hakka dönenlerden eylesin. Batıldan yüz çevirenlerden eylesin. i̇bn Abbas radıyallahu anh, kalplerimiz kılıflıdır. Ayetinden maksat örtülüdür demektir. E, Ebul Ali ve Katade'de Kalplerimiz kılıflıdır sözünden maksat anlamaz demektir. Yani biz anlamıyoruz. Ne diyorsam ben, biz anlamıyoruz diyorlar. Katade ne kadar da az iman ederler kavle hakkında dedi ki onlardan çok azı iman ederler. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste Bakara suresinin 89. ayetiyle devam edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Hocam bu izin ulaşması ama kişinin anlaşılması meselesi. Evet. Yani imanda mı yoksa hani Hakk'a teslim olmak mı? E, şey olur yoksa mesela fakî bir meselede mesela bazen hadisleri okuyoruz. Yani defalarca okumamıza rağmen oradaki bir ayrıntıyı anlamıyoruz biz mesela demiyorsunuz. Uygulamanın yanlış. Burada da böyle Şimdi, bir şey. Bu bu değil. Mesela şöyle eee Adama mesela diyorsun ki Allah namazı emretmiştir. Yani bugün de beş vakit namazı emretmiş. Adam diyor ki tamam diyor namaz mesele değil de diyor niye e, her intikalde biz Allahu Ekber diyoruz da Rükü'den kalkarken semiyallahu l-men diyoruz ben burasını anlamıyorum diyor. Yani bu bunu mesela anlamaması namaz terkine bahane midir? anlasan da anlamasan da yani sebebini bilsen de bilmesen de Allah'tan ve Rasul'den gelen emirlere biz inkiyat etmek zorundayız. Yani e, tabii Allah'tan ve Rasul'den bir hüccet geldiği zaman bize yani şunu şöyle yapın diyor ama onu öyle yaparsak böyle olur, şöyle olur. Bak anlamaman engelli değil bunlar? anlaman engelleri bunlar. Bunlar hüccet olur mu? Anlamaya engel boyunca. E tabii. Bilakis iman edenlerin vasfı işittik ve itaat ettiktir. Hoşumuza gitse de gitmese de böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler kendisine indiğinde sahabeler artık bir yere geliyor, onlar da sıkılıyorlar. Diyorlar ki e Allah'ın Resulü biz şunları bunları yaptık da şu emri artık bize zor geldi diyor. Yani bu ağır geliyor artık bize diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor: Yahudiler gibi işittik ve isyan ettik mi diyeceksiniz diyor. Siz işittik ve itaat ettik deyin ki Allah size kolaylaştırsın diyor. Bunun üzerine Bakara son ayetlerin az oluyor işte. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّس۪ينَا اَوْ اَخْتَعْنَا Yani ey Rabbimiz eğer unutursak veya hata edersek yani kasıt olmaksızın yanlışlıkla bir yanlış yaparsak hata ile bir yanlışlık yaparsak bizi sorumlu tutma. Kutsa de öyle yaptım. Yani bu dualarını bu ümmet adına peşinen kabul ettiğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yani bu hafifletme geliyor bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Anladığınız kadar demiyor bakın. Gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Size bir şey de yasakladığım zaman anladığınız takdirde ondan kaçının değil bakın. Derhal ona son verin. Zina yapmayın. Ama niye ya? ihtiyaç var. Derhal. Zinaya yaklaşmayın bile bileks. Gözünle, kalbinle, zihninle hiçbir organla zinaya yaklaşma bile. Yani buralarda e, yorumlara gidersen, şeytani yollara gidersen tabii ki anlamaktan mahrum edilirsin. İblis de anlamamıştı. Adem'e secde yetemirini anlamamıştı İblis. Nasıl olur? Ben ateşten o topraktan nasıl daha üstün olan, kendisinden düşük olan bir şeye secde eder, anlamamıştı. Allah mazur mu saydı onu? Bilakis kafirlerden oldu iblis. Kadere iman ettiği halde. Allah'ın e, sıfatlarına iman halde, cennete, cehenneme iman ettiği halde. Cennete, iman ettiği halde. Yani. Bu sebeple Allah ve Rasulü'nden gelen emirlere karşı hikmetini anlayalım, anlamayalım. Bizim İşittik ve itaat ettik modunda olmamız lazım. Değil, e, tabii. Yani anlayışı... Bunu yaparsan Allah anlayış veriyor zaten. İttiba. Bu ittiba sayesinde Allah anlayış veriyor. <gülüyor>